bir iş. Karıştı gitti yani. Ben kimseye de ayrıca küsmedim. Ancak yani belli bir şekilde bazı arkadaşlar hepten karıştı değil mi? <gülüyor> Her günah kendi farklı boyutlarıyla farklı değerlendirilir. Yani büyük günahlar var küçük günahlar var. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Gıybet büyük günahtı Dolayısıyla Kıybetini yaptığınız insanların vebalini alıyorsunuz. Bu vebalin ne olduğuyla ilgili, nasıl olduğuyla ilgili rivayette var. Burada da rivayette müflis kimdir diyor. Soruyu peygamberimiz. Allah Resulü daha iyi bilir. Dedikten sonra da anlatıyor. Dünyada her işi yapar eder diyor. Ahirette kitabında yaptığı iyilikleri göremez, günahları görür. Yaptığı iyilikler nereye Nereye gider? gıybetini yaptığı adamın üzerine gider. Ondan sonra o kadar çok gıybet yapmış ki, iftira yapmış ki nihayet onun üzerindeki e, günahlardan da kendi defterinde bulur. Ve bu aslında tırnak içinde bir, bir tekst olarak yazacak olursa gıybetin sebep olduğu günahlar diye. Yani gıybet, gıybet olarak kalmıyor. Senin sevabın ona gidebiliyor onun da günahı sana gelebiliyor bu boyutlara kadar gidebiliyor böyle bir rivayet var şimdi bu min, e, bilinmesi gereken ayetteki anlatan ve la teziru vaziratun vizra uhura yani kimse kimsenin günahını çekecektir ana başlığın detaydır kimse kimsenin günahını çekmez aslında biz orada gıybet yaparken kendi günahımızı çekiyoruz. Başkasını gıybet yaptı da başkasının günahını çekmiyoruz. Yine doğru. Yani ayette doğru, hadiste doğru. Farklı boyutlarda bunu tefsir ettiğimizde anlaşılacak bir şeydir. Ama böyle değil de efendim farklı anlattığınız zaman diğer insanlar da böylece az önceki olduğu gibi yanlış anlayabiliyor. Rahat ne oldu ya i̇şte, işte başkasının günahını ben niye çekeyim diye ayet e, okuyor ve o ayet okuyan kişi de haklı. Hadisi doğru anlatmış olsaydık, hadisteki anlatılan şey de doğru. Burada bir herhangi bir karışması gereken bir şey yok ama sürekli kardeşimiz başkalarının üzerinden haklı çıkmaya e, çalışıyor. Gördünüz mü? Benim her dediğim Kırmıyor doğru efendim. şeklinde konuştuğum için canım sıkılıyor. Evet. Benim de bir sorun var. E, şimdi e, kişinin e, o müflis hadisini açıklarken, anlatırken bir cümle içerisinde mi geçti işte zina eden kişinin günahı kendi defterine yüklendi i̇şte örnek, zina olan, nereden o örnek geldi? Neydi, bu evet. içki nereden geldi diye siz bunu örnek olarak mı açıklamıştınız anlatmıştınız o ör, çünkü ben de açıklandım. duydum daha evvel böyle bir detay evet. böyle bir cümle yoktu içerisinde ee, ve dün e, Sifu ile konuşurken ben de söylediydim bunu işte e, hatırımda kaldığı tıbriyeler Bire birebir varmış gibi ahiret evet. gününde e, kul hakkıyla giden kişiler e, kendi sevaplarından e, kul hakkı aldığı kişilere kendi sevaplarından verilecek. Sevapları kalmazsa biterse bu defada bu defada e, sevabı kalmadığı için o kul hakkı olan kişilerin günahlarından kendine yazılacak. O, onlar ilave edilecek diye bu şekilde ben de söylediğimiz zaten sizin dünkü konuşmanızda da vardı bu lakin yani, sorun şurada çıktı zannedersem Onun, o, gün, o, o, sindi, o hadisi dakika, açıklarken o tefsir kardeş, ederken o kardeş burada zaten Müslim'de geçen, Tirmiz'de geçen o rivayet dinliyorsa bundan sonra lütfen yani başkasının üzerinden prim yapmaya çalışmasın bak benim her dediğim doğru diye bir cümle kullandı orada i̇şte böyle şaka da olsa bunlar doğru değil çünkü her dediğim doğru diyecek. Ondan sonra ertesi gün bir tane doğru demiş olsa ondan sonra bütün anlattıklarını doğrulamaya çalışıyor. Bu tarz e, küçüklük hissi olan insanlar yapar bunu. Lüzum yok. Bir tane bir konuda bekle, bek, e, belki tamam haklı çıkmış olabilirsin. Ama yani, şu var değil, değil mi? Küçük. Yani orada illaki defterinde zina olacak diye bir şey yok. Belki başka günahı vardır o kişinin. Ya orada başka zaten bir hepsi da sayılıyor. Bak, oradan, zina Zina, isnat, iftirası yapıp, bunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, şunu, e, bu sebeple iyiliklerini, sevabı, şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip, sonra da cehenneme atılan kimsedir buyuruldu. Müflis kimdir sorusuna. Müslim'de geçen bir rivayet, Tirmizi'de geçen bir rivayet. Şimdi bunu bu şekilde detaylı anlatamıyorsan, bildiğim kadarıyla böyle deyip inat etmeyeceksin. Belki de yanlış anladım diyeceksin. Birebir bir bu metni bilmiyorsan, ayak direyip de başka hocaların üzerinden efendim haklılık, elinde sopayla bu ayet hadisi kullanmak, bunları böyle olan arkadaşa ben muhatap olmak istemiyorum. Özellikle bu kardeşimiz belli bir şekilde benim sohbetim arasına girerse ben hop gelir, e, kar, e, kırmızı ver. Bundan sonra söylüyorum. Ben mikrofon ağırlık konuştuğum zaman, böyle rüzumsuzluk yapanlar olursa yani gerçekten o anda kırmızı verim dinlemem. Çünkü belli bir şekilde herkes burada bir alışveriş için iyi niyetle geliyor. Ama burada Kimsenin... da gıybet yok ki. Zina, isnadı yapmak, iftira etmek geçiyor. Bu, bu Hayır, hadisin şey başını oku. Evet. Bu başka, bu, Bunun dışında başka da var. Ben de, Zina, var? isnat ve iftirası yani... yapmaktan bahsediliyor. Bu da iftira'yı anlatıyor. Kıbette başka hadis de var. başka de Allah, Allah işiyle. Yani tenev... Hocam sesim var mı? O kadar kötü insanlar da değiliz Allah'tan yani. <gülüyor> İnşallah. İnşallah evet, öleceğiz. Kurban istir. hocam sesin var mı? Var var hocam var. Üstadım ben olayı neyse siz konuştuğunuz gerekenleri söylediniz zaten millet anlayacağını anladı. Ben farklı bir boyuta getirmek istiyorum. Şöyle ki bir insan günahının yani ahirette amel defterinde gördüğü günahının sevaba çevrildiğini biliyor muydunuz arkadaşlar? Yani günah yani, yazılmış. Buyur sen devam et. Ben ee, mikrofonu ama, bırakayım inşallah güzel sorun. Bir insanın amel defterinde günah yazılmış. İşte efendime söyleyeyim bu işte şu günahı işledi. Ama o günahı da Allah-u Teala selaba ecre çevirdiğini biliyor muydunuz? Yani böyle bir şey hiç duyan oldu mu? Evet. Yani bu e, neden şimdi söyleyelim? Buhari hadi, hadisidir. E, ayet olarak da nereyi verelim? Ya eyhellezina tenubuu ila llahi tevbeten nasuha. Ese rabbukum ay yukeffiru ankum seyyiatikum ve yudkhilukum cennatin tecriju min tahti'l ayet devam et gidiyor ile diyelim. Şimdi Peygamber Efendimiz çok azı zaman böyle dişlerini göstererek gülümsemiştir, gülmüştür. Şimdi adamın bir tanesi var. Peygamber Efendimiz bunu ben özetini anlatacağım inşallah. Böyle açıp internetten araştırırsanız tam hadisin böyle ibaresini tam bulursunuz. Bir adam var ki günahından tövbe ediyor. Şimdi allah Teala'nın karşısına çıkıp huzuruna çıkıp işte günahından tevbe ediyor. E, amel defteri buna sunulduğu zaman e, ilk sayfalarda böyle günah, günah, günah, günah, günah, günah diye e, çıkıyor. Adam ya diyor ben diyor hiç sevabım yok mu? Hani ben özetini anlatayım. İbalesini inşallah siz okursunuz. Hiç sevabım yok mu derken e, diğer sayfalara geldiği zaman böyle sevap, sevap, sevap, sevap. İşte günah sevaba çevrilmiş. Ee, Allah Allah diyor adam şaşırıyor. Ya diyor benim günahım diyor sevaba çevrilmiş diyor. Ondan sonra adam hatta şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki ya Rabbi diyor yani şöyle zannediyor. Ya diyor herhalde diyor benim diyor büyük günahlarım da diyor büyük sevaba çevrilmiştir diyor. Yani böyle düşünüyor o esnada. Hani tevbe etmiş ya. E, tevbe ettiği için diyor ki ya diyor benim diyor büyük günahlarım o zaman diyor büyük sevaba çevrilmiştir diyor. Şöyle, du, du, diyor duruyor diyor ki işte ya Rabbi diyor yani diyor ben diyor büyük günah da işlemiştim diyor <gülüyor> yani Peygamber Efendimiz <gülüyor> bunu anlattığı zaman ağzı açık bir şekilde dişlerinin görüneceği şekilde gülümseyiyor. Onun için arkadaşlar yani kimin ne olacağını kimin imanının kuvvetli olacağını, kimin tevbesinin kuvvetli olacağını allah Teala bilir. Rabbim inşallah günahlarımızın bile sevaba çevrileceğini bizlere nasip eylesin. Gıybet mevzusuna gelince, e, gıybet mevzusu da aynı bunun gibidir. Yani adamın bütün günahlarını ele almak değil, demeyelim, gıybetin cezası neyse, e, kul hakkı onu allah Teala o ceza ile ahirette cezalandıracak. Bu bir vaattır. Yani Allahu Teala ben gıybeti bu şekilde cezalandırırım veya işte Efendimiz söyleyeyim, Peygamber Efendimiz gıybetin cezası budur denmiş midir? Budur. Buradan zina isnadı da olsa yani zina cezası demeyelim de gıybetin cezası çünkü ahirette ecir ve günahlar e, kurban hocanın anlatmak istediği ve la eteziru ve ayeti her günah yani adam işlemiş günah Başkası sorumlu olabilir mi? Olamaz. Ama ama kul hakkı ile birbirinin günahlarını devralabilir. Tevbe edilmeyen bir günah affedilir mi? Ee, şimdi kutlav Allah bilir. Ben Allah'ın affedip affetmeyeceği hakkında hüküm verir mi? Rabbim kendisi bilir. Ki bu konuda da bir tane daha hadis var. Öyle ki adam, de aa, mesela diyorsa, vallahi, he, vallahi, e, Diyelim ki dedikodu için şey neyecekti. tövbe etti e, Tövbe ederse bakın, bakın. dedikodu için, gıybet için Onun için de bir kolaylık var değil mi? Bak, hani Allah e, cennette köşkler falan veriyormuş mesela Kul hakkı e, hani dışında o... İşte kul hakkı dışında bütün günahları tevbe edilir, kul hakkına da tevbe edilir. Allahu Teala isterse o müminle tev, kul hakkını yediği mü, e, kişiyle mümin müminse arasını bulur. Allahu Teala müminlerin arasını bulur yani. Adam'a verir. Mesela, işte bir köşk, değil mi? Evet. Yani bu ayrı bir şeydir. Hmm. Ama kul hakkını helal ettirmeden asla ve asla cennet yüzü göremez kişi. Bu evet. bir var. Mesela şöyle de bir hakkı. dua var hocam. Ya hep sözü kesiyor, kusura bakma da mesela şöyle bir ben kitapta okudum Cübbeli Ahmet Hoca'nın. Mesela şöyle dua etmen gerekiyormuş sabah akşam. işte Allah'ın bütün Müslüman kadın ve erkeklerin günahlarını affet diye. Günde sanırım iki kere bir yedi kere şimdi hatırlamıyorum kaç kere olduğunu. Her gün ben düzenli bilmiyorum. olarak bu tövbe edip bu doğayı da etmek gerekiyormuş. O zaman Allah ya işte ben... ahirete sana yardımcı oluyormuş. Mesela günahını aldığın kişiye cennette bak bu kulumu affet sana cennette şu köşkü vereceğim falan filan diye de böyle kolaylık sağlanıyor diye ya biliyorum. Ya müminlerin ben. arasını bulmak Allahu Teala müminlerin arasını bulur mu bulur. Bunda hem fikir miyiz hem fikiriz. Bunda bir sıkıntı yok. Benim demek istediğim de şu. Eğer bir insan gıybet yapıyorsa çokça tövbe edip yarın ahirette işte helallik de alamayacak dereceye gelmişse de yarın ahirette işte adam ölmüş gitmiş helallik alamamış. Veya işte efendime söyleyeyim bir şekilde helallik alamamış. Yarın ahirette Allahu Teala'nın arasını bulması için dua edebilir. Yani onun için e, yani gıybet e, şöyle bir şey söyleyeyim neydi ayette? Hani kendi kardeşinin etini yemek gibi değil mi gıybet? Hani geçiyor ya onun için hani gıybetten kasıtçı olmaması lazım. İşte ben onun günahı ya bir de bizim insanlarda kardeşim gıybet ediyor ya bir şey olmaz diyor. Şimdi facirin gıybeti yapılır mı? Günahkar bir insan aleni bir şekilde günah işleyen bir insanın gıybeti yapılır mı? Yapılır. Bu sünnet midir? Sünnettir. Bakın bu sünnettir. Ama şimdi mümin bir insanın gıybeti yapıldığı zaman ya diyor bir şey olmaz diyor. Şimdi gıybeti yapıyor günaha giriyor bir bir de bir şey olmaz diyor. Ya bundan ne olacak ki? Bizim insanımızda bu var işte. Adam ö, ö, bir adam öldürse dese ki ben adam öldürdüm günahkarım bu adam mümin sayılabilir. Yani bu adam mümin derken Müslüman sayılabilir ama bir tane adam ya bu adamı ne güzel öldürdün dese adam kafir oluyor. Haramı hoş görmüş oluyor. Bundan dolayı yani İslam ince bu, bu gibi dengeleri gözeten bir dindir. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Özellikle kadınlar. En çok dedikoduyu biz mi yapıyoruz? Şimdi diyeceksiniz ki ya niye kadınlara konuyu bağlıyorsun? E işte peygamber efendimiz kadınları en çok gördüm cehennemde dediği zaman yani dillerinden dolayı bazı rivayetlerde dillerinden dolayı bu cehennemi hak ettiği gözükülüyor. Onun için hani çok dikkatli olmalıyız. Vallahi ben kimseye art niyet beslemiyorum. Ben şöyle düşünmek lazım. Arkadaşlar Feyz almak için burada mesela Sifu geldi. İşte Kurban Hoca'ya bir şey söyledi. Halbuki ikisinin deliği de doğru. Kurban Hoca çıktı başka bir şey söyledi. Ben şunu söylüyorum. Burada kim mikrofonu alırsa alsın. Feyz almak için bakarsa feyz alır. Hata aramak için bakarsa hata bulur. Yani buna böyle bakmak lazım. Bu kim olursa olsun. Kim mikrofonu alırsa alsın. Bir insan Yok ya, ya ben... bu adamın... <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Kurban Hoca senin ellerinden öpüyorum. Allah için ben de özür, özür diliyorum senden. Öpüyorum. Beni affeyle. Tamam. Bu gül de yani sana. Yani burada seni mikrofonu aldığımız zaman valla arkadaşlar kim ya böyle sesimi mikrofonu ha, alıp da bu gül sana. Kurban, kurban Hoca'ya. Ya kurban hocadan özür diledik. Ellerinden öptük. Gül yolladık. Adam da halen Eşeğinden aşağı inmiyor. Bir bakalım inecek mi? Ya Hadi bak in işte in, sen in, bu oraya. lafı kullandığın zaman kullandığın zaman ben burada delleniyorum. Yok yok ben onun ellerinde de öpüyorum ha. Hayret bir şey. Ya neyse. Ya özür şimdi... dilemen bile gıcık Sufi. Özür <gülüyor> dilemen bile ya. gıcık yahu. Hem gül atıyorum ya. diyorsun, Vallahi... lale atıyorsun. Gül at bari. Sıfır, sıfır. O ha, gül, gül, gül değil ki lale. lale. Lale'ye bile atıyorsun diyorsun, lale atıyorsun yani, Çakmıyor, o, bu nedir? Nerede yahu? Bir bakayım, e, dur ben şöyle bir şey versin, ha böyle, oldu mu? Kurban hocam, Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm, Muhammed, Muhammed sen niye geldin kardeşim? Hakikaten doğru söylüyorsun hocam. Git ya <gülüyor> git. Allah Allah. Şükür <gülüyor> zey gül. Evet. Kurban hocam bu size. Ya ne zaman gelsem hocam bir kavga var ya. <gülüyor> kavga <gülüyor> bitmez burada ya. Hocam, burada kavga biter mi? Hocam. <gülüyor> şimdi burada ne var Öseler öseler. Sizi burada şuan öseler. Eee şimdi ellerinize buyurun. Ben tamam, her şeyi hocam. biliyorum. Diyenlerle her şeyi bilek Allah'a Allah mahsustur. Ben de, özür ne olur, de ne? az çok bir şeyler Afladım, işte bir mürekkep yapalım. Dester kararladım diyenler var. Şimdi o her şeyi bilenlerden geçilmiyor ki kardeşim burada. Her şeyin uzmanı onlar. Ee, akşam ben bir şey yazdım burada. Dedim ki Kürtçülük yapan da, Türkçülük yapan da mel'undur. Allah Resulü Efendimiz diyor ki örtçülük yapan bizden değildir. Bu umumi bir kuraldır. Bu umumi bir kuraldır. Genel bir kaidedir bu. Bir Müslüman bunu ne yapar? Bunu kabullenir. Çünkü bu e, İslam'ın bize öğrettiği bir e, husustur. Kabullenir yerine oturur. Irkçılık hastalığına müptela olanlar buna itiraz ederler. Sağdan soldan yaptıkları ırkçılığa kılıf arama gayreti içerisinde olurlar. Biliyorsunuz bunları. Şimdi ben Müslümanım diyen bir kimse. Şunu kabullenmiş olmaz mı? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Ey ey insanlar takvuk rabbikumul lazii halakakum min nefsin wahideh ve halak minha Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ondan da zevcesini eşini yaratan Allah'tan hakkıyla korkun. Böyle değil mi? Allah böyle diyor. Şimdi Allah böyle dediğine göre bizim babamız kim? Adem aleyhisselam. Annemiz Hazreti Havva. Birimizin diğerimize üstünlüğü söz konusu olabilir mi? İlla halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum shu'uban ve qabailen li ta'arufu. İnne ekremakum 'indallahi atqakum. Sizin Allah indinde en değerliğiniz en çok takva sahibi olanınızdır. Yani görevini hakkıyla yerine getiren sorumluluklarının bilincinde olan kimsedir. Öyle değil midir? Bir adamın rengi siyah olsa ne olur, beyaz olsa ne olur? Sarı olsa ne olur, kırmızı olsa ne olur? Bunun bir değeri var mı? Yaratıcısı Cenab-ı Hak. O bize bunun hiçbir anla Şu anlamı var bunun. Bizim renklerimizin, ırklarımızın anlamı şudur kıymetli arkadaşlar. Bizim plaka numaralarımızdır. Plaka numaralarımızdır bunlar. Yani plaka numaralarımız olması hasebiyle birbirimizi daha iyi tanımamız açısından önemlidirler. Yok abi ben Türküm ya. Ben herkesten ben herkesten daha kıymetliyim. Yok canım. Ben Arabım. Ben daha kıymetliyim. Her zaman söylüyoruz. Eğer ırkları bir ırkın diğerine üstünlüğü olsaydı ben Allah Resulü Efendimizin mensup olduğu ırkı diğer bütün ırklara tercih eder, onun üstünlüğünü savunurdum ama böyle bir şey yok. Veda Haccı hutbesinde Peygamberimiz şunu söylemiyor mu? Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap olana bir üstünlüğü yoktur. Hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. Bu, bu kadar açık ve net iken bu, bu kadar açık ve net iken insanlar niçin hem Müslüman olduklarını söylerler hem ırkçılık yaparlar. Bu şuna şu anlama geliyor bakınız. Bunu çok defa anlattım burada. Şimdi hepimiz şunu biliyoruz. İblis Allah'ın varlığına inanır. İblis Allah'ın birliğine inanır. İblis Allah'ın yaratıcı olduğuna inanır. İblis öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanır. Doğru mu? Ses var mı bu arada? İblis ahiret gününe iman eder. İnanır yani. Peki İblis niye melunlardan olmuştur? etnik milliyetçilik yapmıştır. Resmen ve demiştir ki, Ya Rabbi ben Adem'e secde etmem, senin bu emrini yerine getirmem. E neden? E ben Adem'den üstünüm demiştir. Irkçılık yapmıştır. Resmen ve alenen ırkçılık yapmıştır. Şimdi ırkçı bir kimsenin, şeytanın durumuna düşmesi için bu yeterli midir? E canım ben ya öyle deme. Ya Müslüman Allah'a inandığını söylüyor. Ahirete inandığını söylüyor. Allah'ın her şeyi bildiğine inandığını söylüyor. Böyle deme. Kimse diyemez bunu. Herkes kendisini çeki düzene sokacak. Ben Müslümanım diyen adam, aynen öyle kurban hocam, aynen böyle bu kardeş. Ben Müslümanım diyen adam Kur'an nasıl istiyorsa öyle iman edecek. Allah Resulü Efendimiz nasıl iman edilmesini istiyorsa öyle iman edecek. Bir hadis çoktan beri biliyordum, araştırdım. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde var. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde var. Kurban hocam onu bulabilirsin. Efendimiz diyor ki, ırkçılık yapana deyin ki, Gitsin babasının bilmem nesini ısırsın. Aynen böyle açık ve net bir şekilde söylüyor. Niye? Yani o bu kıymetli, onun kıymeti varsa üstünlüğünde kıymeti var diyor Peygamberimiz. Akıl, ya insan biraz akıllı olur yahu. Niye bu hastalığa müptelasınızla tedavi olmuyorsunuz? Yani tedavi olmak için Kur'an-ı Kerim gibi bir doktor var yahu bir doktor var. Kur'an gibi bir doktorunuz var. Hastalığınızı Kur'an-ı Kerim'e arz edin. Allah sizi tedavi etsin kardeşim. Her gün, her gün, her gün bu odalarda ırkçılık şeyi var. Kavgası var. Biz tarihin falan milletiyiz. Biz herkesten üstünüz. Şimdi e, Osmanlılar ya da Türkler medeniyet sahnesine çıkmadan önce İslam'a kim hizmet ediyordu arkadaşlar? Emeviler İslam'a hizmet etmediler mi? Abbasiler İslam'a hizmet etmediler mi? Halid İbni Velid İslam'a hizmet etmedi mi? Hazreti Ömer İslam'a hizmet etmedi mi? Hazreti Ebu İslam'a hizmet etmedi mi? Etti. Sonra Cenab-ı Hak bu görevi Türkler'e verdi. E ne var bunda? E ne var bunda? Ben Whisper seni çok iyi anlıyorum. Ama benim konum buydu. <gülüyor> Çünkü akşam konuşmamıştım o konuda. Benim konum bu. Bu ha gıybet meselesi. Onu da işleriz. Yani gıybet konusunda işleriz. O e, çok karmaşık bir konu değil. Bir defa şu kuralı unutmamak lazım. Fasıkın gıybeti yapılır mı yapılmaz mı? Fasık'ın gıybeti yapılır arkadaşlar. Fasık'ın umumi olarak yaptığı yanlışları topluma aktarmak lazımdır. Topluma aktarmak lazımdır. Onun kötülüğünden, toplumu onun şerrinden korumak için onun kötülüklerini anlatmak lazımdır. Ee, kim? Safa bize bir şey daha sorabilir miyim ben size bu konuyla alakalı? Buyur. Diyelim ki işte benim bir arkadaşım var bu palde. Bir de kadın var hafif meşrep. Ben onu ikaz ediyorum bazen. Diyorum ki şu kişiye dikkat et. Hani ne bileyim bir takım bana göre yanlış gördüğüm şeyleri var. Ama birazcık mesafeli dur. Azıcık uzak dur. Çok fazla samimi olma gibi. Böyle hani bir takım tavsiyelerde bulunuyorum. Acaba ben hata mı ediyorum? Hiçbir Bunu sakıncası e yok. Etmekle. Hiçbir sakıncası yok. Bu kardeşini zarardan korumak için son derecede doğrudur. Yapılması da lazımdır. Çünkü uyarmazsanız o ileride kötü bir durumla karşılaştığında sen de ya aslında ben söyleyecektim. Sana sorar Ya sen benim samimi arkadaşımdı. Niye beni uyarmadın diye soracaktır sana. O senin görevin aynı zamanda. Olur mu? Tabii ki söyleyeceksin. Yani kötülükleri alemi olan bir, kimse, bir kimsenin o kötülüklerini başkalarına zarar vermemesi açısından e, samimi arkadaşlarımıza onları söylemekte fayda var. E, şimdi fasık e, yani fasık ne demek? Yoldan çıkmış. İslami kuralları tanımayan, İslami kuralları önemsemeyen Kimse kafir anlamında da kullanılır, mümin olduğu halde büyük günah işleyenler içinde kullanılır. E, diyelim ki Müslüman, diyelim ki Müslüman bir adam ama sahtekar, ama hırsızlığı, aleni, her türlü kötülüğü var. E, bu Müslüman diye ben bunu şimdi sahtekarını söylemeyeyim mi? Elbette söylemeliyim canım. Öyle bir şey yok. Onun kötülüğünden insanları, özellikle Müslümanları korumak gerekir. Bunda hiç tereddüdünüz olmasın. Her zaman söylediğim şey bir daha söyleyeyim, mikrofonu bırakayım. Ee, acizane kardeşiniz olarak, hayatımda bilmediğim konularda hiç konuşmadım. Asla konuşmamla. Böyle bir huyum yoktur. Allah razı olsun, Musacım. Böyle bir huyum yoktur, bundan hiç de zarar görmedim. Bundan hiç de zarar görmedim, hep de faydasını gördüm, Allah'a hamdolsun. Tavsiyem şudur arkadaşlar. Bir Müslüman hangi konuda konuşuyorsa onu en iyi bilen konumuna gelmeli. Kendisini o konuda yetiştirmedi. Bilmiyorsa özellikle İslami meselelerde, dini meselelerde konuşursa onun dilini keserler. Onun dilini keserler. Burada değilse bile öbür tarafta keserler. Öyle değil mi? Şimdi dolayısıyla dolayısıyla kıymetli arkadaşlar bu fetva öyle basit bir şey değil ha. fetvayı bakın müftil macin diye bir şey var. Müftil macin bakın şimdi şuna. Bu kimdir biliyor musunuz? Bu bilgisiz olarak fetva veren kimsedir ya da İslam'ın, e, İslami otoritelerin müsaade etmemesine rağmen fetva veren müftüdür bu. İslam hukukunda bunun cezası ne biliyor musunuz? Özellikle Hanefi mezhebin bunun için bir ceza tayin etmiş. Bu adam bu hevesinden vazgeçinceye kadar hapse atılır. Hapse atılır. O işten vazgeçildiği kanaat ile varılırsa hapisten çıkarılır. Niye? Çünkü bu iş ile toplumu ifsad etmektedir. Fitne meydana getirmektedir. Toplumu birbirine katmaktadır. Kim gibi? Yaşar Nuri biliyorsunuz. Zekeriya Beyaz'ı biliyorsunuz. Buna benzer bir sürü insanlar var. Ne yaptılar? İslam hakkında bir sürü şüpheler meydana getirmeye çalıştılar. Gerçi Allah onları rezil etti o ayrı bir şey ama bunun tedbirini, bunun tedbirini almak Müslümanların ya Abdülhamid'te zaten onu hepiniz biliyorsunuz yani, hepiniz biliyorsunuz. Onun da sonra rezilliktir biliyorsunuz. Onun da sonra göreceksiniz, o da rezil olacak. Cenab-ı Hak onun da belasını verecek. Yani bunlar nedir, ne yapıyorlar? İslamı kendi konumlarını güçlendirmek için kullanıyorlar kendi konumlarını güçlendirmek için tahrif ediyorlar İslam'ı. Benim hiç bunda şüphem yok Musa kardeşim. Diğerlerinin nasıl Allah belasını verdiyse bunların da belasını verecektir. Çünkü bu din Allah'ındır. Bu din Allah'ındır. Biz bu dinin sadece mensuplarıyız kardeşim. Onun için ricam şudur arkadaşlardan bilmedikleri konularda konuşmasınlar Allah onların da belasını verir. Onu da ifade etmekte fayda rahatsız ediyorum. Selamlar Safa Sefa Hocam, şimdi bilmediğimiz konularda zaman zaman bizler de hani belki eksik bilgimiz var, yanlış bilgimiz var. Bazı şeyler söylüyoruz gayri ihtiyari bir konu açılırsa. Ama bunu söylerken mesela ben kendi adıma temkinli olarak söylüyorum. Böyle böyle biliyorum. Allahu alem böyle bir bilgi bende var diyerekten ama bunu... Bu kesin doğrudur. Siz hepiniz yanlış biliyorsunuz. tarzında değil. Bir de şu var. Ee, bir de şu var. Mesela bendeki yanlış bir bilgiyi burada paylaştığım zaman misal, birisi düzeltebilir. Ben onu düzeltme adına da faydalı olabilir. Hani sizin söylediğiniz bunlar değil değil mi? Yanlış anlamıyorum. Biz bunları paylaşacağız, konuşacağız ki düzeltebilelim. Şimdi paylaşmak ayrı mesele. Yani ben böyle bir bilgi var bu konuda. Böyle bir bilgim var. Acaba doğru mudur? diye sormak farklı bir şey. Ama yanlış olduğunu bile bile. Bu kesinlikle böyledir. Siz ne derseniz diyeyim, Asla bundan vazgeçmem. Ya da İslam'ı çarpıtarak. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ya o iş hakikaten böyle ya o İslam böyle böyle diyor fetva tarzında tabi e, kasıtlı yapıyorlar tabi yani. Bir de şimdi biliyorsunuz insanların en kötüsü kimdir? Bilmediğini bilmeyen kimsedir. Bir insan bilmiyorsa, bilmediğini biliyorsa eyvallah. Bilmiyorsa ama bilmediğinin farkında değilse ya da bildiğini iddia ediyorsa bu çok tehlikelidir. Çünkü bakın Şimdi İslam'da iştihat diye bir konu var değil mi? İştihat diye bir mesele var. Nedir iştihat ne? İmam Ebu Hanife var, İmam Şafii Hazretleri var, ıı, Ahmet İbni Hanbel var, efendim, İmam Malik Hazretleri var, İmam Evzai var, İmam Serahsi var. Yüzlerce müştehit yetiştirmiş, binlerce müştehit yetiştirmiş bu din. Ne demek müştehit? Müştehit, Kur'an'da ve sünnette hükmü olmayan bir meselede bir araştırmaya var, Kur'an'ın ve Sünnet'in ruhuna uygun bir hüküm ortaya koymaya çalışır. Bu hükmü ortaya koyarken nedir? Ben böyle bir sonuca vardım ama Allahu alem bir muradi, en iyisini Allah bilir, en doğrusunu Allah bilir. Bu sadece benim görüşümdür der. Bak, meşhur bir hikaye anlatırlar. Siz duymuşsunuzdur onu. Ebu Hanife Hazretleri bir gün hani Bağdat'ta ikamet ediyordu Ebu Hanife Hazretleri ee, dönemin en büyük alimi kabul ediliyor çevrenin en büyük alimi kabul ediliyor. Herkes bir mesele olduğu zaman gelip Ebu Hanife'den fet fetva alma gayreti içerisinde bir gün adamın birisi geliyor kapıyı çalıyor Ebu Hanife'nin kızı varmış derler böyle bir rivayet var Kız kapıyı açar. Ee, buyurun. Ee, ben e, Hazreti İmam'ı sormuştum. Evde yok diyor. Biliyorsun değil mi? Evde yok diyor. Ee, tamam gideyim diyor. Yo, bu, buyur bir şey mi soracaktın? Ya, bir fetva soracaktın? Diyor. Bana sor diyor. Bana sor. Soruyor ona. O da fetvayı verip gönderiyor. Sonra bu Halife eve gelince diyor ki baba böyle böyle bir adam geldi. Ey ee kızım seni sordu yoktun. Bir fetva sordu ben de şöyle cevap verdim. Aferin dedi kızım. Aferin benim yavrum. Aferin. Çok iyi etmişsin. Şu fetva veren şu güzel dilini uzat da bir öpeyim dedi. Ebu Hanife Hazretleri. Dilini uzatınca Ebu Hanife Hazretleri ucundan hafifçe ısırdı ama çok acıttı. Isırdı dilini. Acıyınca bağırdı. Niye yapıyorsun baba dedi. Dedi ki kızım <gülüyor> yetkisiz fetva veren cezası budur. Dilini keserler dedi. <gülüyor> bu, bu boşuna söylemiş bir şey değil. Biliyorsanız biliyorsanız fetva vereceksiniz. Bunun için de öyle ben evde oturdum. Geçen gün birisi vardı burada. Ee, hadislerden bahsediyor. Filan uydurmadır filan uydurma filan uydurma peki dedim. Sordum hatırlarsınız. Kardeşlerimi tanımak istiyoruz dedim ya. Tahsilin ne? Sen ne okudun? Sen ne okudun dedim. Ee, evde kitap okudum. Ya mesela İlematik Okulu, işte Yüksek Hizam, İlahiyat Fakülteleri ee, okudun mu? Ee, yok okumadım. zaman öğrendin bunu? Evde kitap okudum. Evde kitap okumakla bu iş olmaz. Bu iş olmaz evde kitap okumakla. Bu işin tahsili mi yapacaksın ya? Diz çürüteceksin, dirsek çürüteceksin, parmakların acıyacak, zihnin adeta zaman zaman böyle çatlar hale gelecek, beynin çatlar hale gelecek ya. Ya sen basit mi zannediyorsun ilim elde etmeyi? Sen basit bir iş mi zannediyorsun? Elde oturacaksın, 3-5 sayfa kitap okuyacaksın, ben alimim diyeceksin. İnsan Allah'tan korkar ya. Şimdi Dilara e, dini öğrenmek için hiç şuna tereddüdünüz olmasın, endişeniz olmasın. Mutlaka yani en basitinden en basitinden e, bu işi bir ustadan öğrenmek lazım. Bak evinizde oturun, ilmihali okurken bile size öğretecek birisine ihtiyaç hissedersiniz. İslam ilmihalini okurken bile Size öğretecek, danışacağınız birine ihtiyaç hissedersiniz. Ya bu Allah'ın koyduğu adeta bir kanundur. Üstatsız ilim olmaz. Ben evde oturdum, Ahmet bana kitap tavsiye etmişti, okudum. Hayır, bu nasıl olur? Şöyle olur. Belli bir seviyeye gelirsiniz. Okullarınızı bitirmişsiniz, ilahiyat fakültesini bitirmişsiniz diyelim. Ya da bir başka fakülteyi, kendi sahanızda uzmanlaşmak istiyorsunuz. Ha o anahtarı elde ettiniz, tamam. Artık o anahtarla kapıları açabilirsiniz, bu mümkün. Ama bu anahtarı elde etmeden kapıları açmaya gayret ederseniz olmaz bu iş. Ha, ben üzerime düşen sorumluluğu ifade etmeye çalışıyorum. Bunu burada hiç kimseyi de kastetmiyorum. He? Ama herkes söylediklerimden payını almak durumundadır. Bir mümin olarak ben bunu bir görev kabul ediyorum. Yazık olur, günah olur. Allah bunun hesabını sorar. Burada yanlış şeyler söylersiniz. Fetva mahiyetinde yanlış şeyler söylersiniz. Allah bunun cezasını bize verir. Hesabını da bize sorar. Ben azıcık mikrofon bırakacağım. Kusura bakmayın. Selamünaleyküm. Aleyküm.